Açıkadyo burası 94.9 açıkadyo.com ve inanılmaz şeyler oluyor hakikaten. E, harika şeyler şey. oluyor. Harika Bu şeyler. tarafta harika şeyler oluyor. E, sayıya ulaştık. Hemen büyük bir mutluluk gurur, heyecan ve biraz da yüzümüz kızararak söyleyelim ki 91 kişi olduk sabahtan şu ana dek. 85 hedefliyorduk. 91 kişi olduk. Hem destekçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hem de bunu ateşleyen Nur Hanım'a evet. bu 10 dakika boyunca bir destek, iki destek oldu. Onun sayesinde Nur Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir destek, iki destek oldu. Ee, yani verilen her bir destek için bir destek de kendisi verdi. Yoksa e, destekçi sayısında çok büyük bir değişikliğe sebep olmadı. Bu, bu, dolayısıyla bu karşılıklı olarak destekçilerimizin katılımıyla da Ulaşılan sayıdır. 91 sayısı. Müthiş bir şey. Elimizde bir listemiz var. Hemen aktarmamız isteği gereken. Bu arada gereken... Leyla Aktay çıktı. Topuk sesini duyamadınız. Benim topuk bitiştirme sesi <gülüyor> mi? Ama bu gitti. Bizimle iftar ettiğini ümit ediyoruz. Gidip rahat rahat evden dinleyeyim dedi. Evet. Bu arada okuyacağımız liste bir kısmı. Sonra toplamını tekrar okuyacağız zaten. Evet. Evet. Nedim Yılmaz, Halime Ersoy Tankuter, Nazlı Bayındır, Canan Koçgelil. Nurşen Akbaş, Aykut Akbaş, Seval Şahin, Onur Gümüş, Selim Gümüş, Ayşe Koçlar Volkan, Dura Ataman, Anday Ataman, Aslı Ünivar, Sibel Olguner ve Kaan Olguner. Canan Minekoçgil, Saadet Koçgil, Gülin Kara, Can Kara, Gülce Kara, Melih Güneş, İhsan Necipoğlu, Deniz Kafalı, Fatma Öz, Kadir Öz, Hakan Öz, Nazlı Soylu ve Hasan Soylu. Ferda Demiroğlu, Şule Gönülsüz Güvenç, Hüsamettin Doğramacı. Ayşe Toypar, Oya Oğuzcu, Elif Sungur, Mehmet Öztürk, Nilüfer Öztürk, Doğa Cansı Öztürk, Deniz Onat Öztürk. Gonca Akelen Diyala, Cihat Örken, Şenay İşcan, Bülent İşcan, Reşit Yalın Güç Kıran, Şinasi Bulut ve Selim İmamoğlu. Çok çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür edeyim, Bizi bir anda doksan e bire ulaştıran destekçilerimizin bir kısmının listesiydi bu. Ve Dinleyic Destek Projesi özel yayını devam ediyor. Şu anda özel yayın içerisindeyiz. Dinleyicimiz ve destekçimiz Murat Demirtaş, stüdyo konuğumuz şu anda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Evet, biz Murat Demirtaş'ı stü, binanın, stüdyodan değil ama binanın içindeki bazı başka katlardaki görüşmelerimizden biliyoruz. Bize ekmek getiriyordu. Açık Radyo'yu besleyenlerden biridir yani. Evet. Ekmek çalışmaları yapıyor. Biraz anlatır mısın? Evet, aslında ekmeğe gelmeden 20 yıldır, yani Açık Radyo kurulduğundan beri, Üniversiteye başlamamla Açık Radyo'yu dinlemeye başladım. Arada böyle faslalarla, işte iş durumları, askerlik durumları dönemlerinde bir tek dinleyemedim. Ama onun dışında evimizde hep Açık Radyo. Başka kanal zaten bilmiyorum. Radyo kanalı hiç dinlemedim çok fazla ama Açık, açık Radyo gerçekten hep açık. Hem atölyede çalışırken ben heykel bölümündeydim. Hem de evde... ...derslerimizi çalışırken diyeyim... ...geceleri, sabahlara kadar... ...her programı aşağı yukarı o yıllarda... E, ...dinledik 95'li yıllarda... E, ...şimdi hemen bugüne dönelim... E, ...beş aydır ekmek yapıyorum... ...aslında bir buçuk senedir heykel yapıyorum... ...heykel gibi yani... ...heykel <gülüyor> gibi, çok kontrol edilemez bir heykel... ...fırının içine atınca çünkü ben de böyle hayretle seyrediyorum... ...ekmekleri... E, ...bu macera... E, ...ekşi maya ekmekler çok önemli... E, ...çünkü içindeki... Maya gerçekten bizim sağlığımız için, e, floramız için çok uygun e, ve beş ay önce ekmek yapmaya başladığımda e, buradaki arkadaşlarıma da ekmek getiriyordum ve Açık Radyo'nun hep burada olduğunu biliyorum ve ara ara oğlumla, dört buçuk dört yaşındaydı ilk geldiğimizde adını şimdi da şöyle e Eren, Eren. Ee, şu an radyonun başında bizi dinliyor o da gelecekti aslında ama Keşke bu hafta gelseydin. bu hastalık furyasında bütün aile şöyle bir e, hasta olduk o da şimdi dinleniyor evde biraz Gün ee, olsun. Ee, günaydın, günaydın Eren evinim. evet şimdi şu anda arkadaşı Doruk'la birlikte e, bizi dinliyor sana ee, da günaydın Doruk o da zaten günaydın. bir parçasını da gönderdi bize birazdan e, teknik masaya Feryal'e verdim Ee, buradan geçerken bir iki kere ekmek bıraktım mutfağın yerini biliyordum bırakıp kaçıyordum fazla vaktim yoktu sonra yakalandım <gülüyor> yakalandıktan sonra e, biraz bunun üzerine konuştuk hem ekmek hem kullandığımız içindeki malzemeler çünkü çok önemli her şeyin geldiği yeri biliyoruz şu an eminim üreticim de yani bana un sağlayan üretici de dinliyor Çankırı'da Hüseyin Genç e, size de hediyelerini gönderdi kendi elleriyle yaptıkları elma sirkesi ve hiç ilaç kullanmadan ürettikleri ve hiç hatta çapalama yapmadan fukuoka yöntemiyle ürettiği buğdaylarından çekilmiş un ve benim ekmeklerim hepsi Çok size teşekkür geldi. ederiz Hüseyin Gence de buradan bir günaydın diyelim bizim günaydın. epey bir süreden beri açık radyo elemanlarının bir kısmının özellikle Yani altı 7 yıldan beri bu ekolojik pazar olsun ve bu hayat yani doğayla bir bütünleşik nispeten uyum halinde yaşamaya çalışan hayatımızda da gittikçe önem taşıyan bir şey ekolojik pazarı da sponsor 7 yıldan beri kuruldu kurulduğunda 8 hatta oldu. Hı. Hatta hoş şeyler de oluyor burada. Ee, bir anda karşımızda organik limonlar da buluverdik. Tam limonsuzluktan ben şikayet ederken böyle bir şey <gülüyor> evet, yaşandı açık radyo. <gülüyor> Büyüsü mü desem Çünkü... Limoncu Ahmet de destekçimiz, dinleyicimiz geldi Ahmet mi? Okan. Gendi. Ahmet Okan evet. evet. Yani Ahmet üreticileri Okan. artık tanıyoruz. Hem e, pazarlardan yaptığımız alışverişlerde hem de artık biz hiç marketten iki senedir alışveriş yapmıyoruz. Sadece küçük deste üreticiye destek oluyoruz, olmak istiyoruz. Mümkün olduğunda en küçüklerini seçiyoruz. Orada fiyat farkları artık gözetilmiyor çünkü onlar da ben nasıl açık radyonun bir ailemin bir parçası olarak görüyorsam, burayı evim gibi görüyorsam, onların da bulunduğu yer sanki benim evimmiş gibi. Her an oraya gidip ziyaret edebilirim, yediğim ürünü orada görebilirim. Bu benim için çok önemli. Bizim ee... için de. Kuşkusuz Bu zamanlarda bunu yapmak oldukça zor. Ben geçen sene ilk defa e, dinleyici destekçisi olduğumda, yani 12 senedir nasıl hiç arada yakalayamadım bilmiyorum. Muhtemelen iş dolayısıyla biraz yoğun bir tempoyla çalışıyordum hmm. eskiden. E, sevgili Eraslan Sağlam, ben geçen sene bu dönemde e, Maltepe'de Organik Pazarda Yeryüzü Derneği'nin denetlediği görevliydim. Kötü bir telefonla dinlemeye çalışıyordum bir yandan dinleyici desteğini ve sürekli aramak zorunda hissediyordum kendimi. <gülüyor> <gülüyor> Bu tabii mümkün değildi ama elimden gelenin en fazlasını eşimle de ve oğlumla da konuşarak hatta kumbaralarımızı bozarak yaptık. İdeal çözüm ve hep önerdiğimiz evet. bu yani evet. etrafımıza bir bakmak kendi desteğimizi yaptıysak eğer başka ve yeni destekçilerle buluşturmak siz evet. tabii ki ailenizle başlamışsınız bu müthiş evet. bir çözüm bence. Evet kesinlikle dolayısıyla biz televizyon seyretmiyoruz evde çok az açılıyor hatta bundan sebep dün akşam olanları da oldukça geç öğrendik herkesin bayramını kutlamak istiyorum buradan. Tabii evet, bütün aynen. olaylar çok üzücü olanlar daha gerçekten ne kadar da büyük olduğunu bilmiyorum sadece sayılar biliyorum. Maalesef ee, büyük. üzgünüz. Bahar bayramında toprağın şenlendi. Bir dönemde böyle bir şey yaşamak toprağın böyle bir şeyle karşılaşması gerçekten çok üzücü. Evet ama inadına biz de mücadeleye devam diyoruz. Mücadeleye burada. devam. Dinleyicilerimiz de... Sabahtan bu ana kadar göstermiş oldukları iradeyle zaten mücadele ve dayanışmaya devam dediler bu günü kendi adlarına aslında bir mücadele ve dayanışma günü ilan ettiler çünkü görülmemiş bir şeydir sabahın 10.30'da başlayan başlayan yayından bire kadar 91 desteğin bir araya gelmiş olması görülmemiş şey bizim de tarihimizde görülmemiş bir şey. Evet olabilir. o da en az belki de daha tam sayımda tamamlanmış evet. olabilir bilmiyoruz evet. yani tam <gülüyor> nihai şey. Peki Murat ne dinliyoruz? Ee, oğlum için e, Fazıl Say'dan bir parça. E, herkesin daha dün annemizin diyebildiği ama varyasyon olarak çaldığı bir parça. E, başka kimin e, çaldığını bilmiyordum. Çok hızlı e, araştırmak zorunda kaldım. Ama Fazıl Say gayet güzel e, çalıyor. Hep beraber dinleyelim. Ve desteklerimizi lütfen esirgemeyelim. 0212 343 41 41 lütfen Sahi. İçimizi açtı. Çok teşekkür Daha ediyoruz. dün annemizin. Bunları da... E, ...bunu da Eren ve Duruk için çaldık. Değil mi? Evet. Dinic evet, Desek projesi özel yayını devam ediyor. Gerçekten heyecanlı ve umutlu bir şekilde devam ediyor. Saat 13.26 Murat Demirtaş stüdyo konuğumuzdu. Ekmeğin de hikayesini anlatıverdi bizler için. Bana da çok iyi geldi açıkçası. Murat Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Ben Misafirimiz teşekkür olduğunuz için çok keyifliydi sizi burada ağırlamak. Ee, ama bir hazırlıkla daha gelmişsiniz. Dolayısıyla o parçanızı da dinleterek e, siz stüdyo dışınıza dışına alacağız. Ama bu arada şunu da söylemek lazım. Az önceki fazla Say'ı dinleyen dinleyicilerimiz de aramalarını sürdürdüler. Destek telefonunu Gelmeye devam etti. O yüzden umudumuz odur ki şimdi getirdiğiniz diğer parçayla da bu parça da bereketli olur yine. İnşallah. Şimdi aslında eşim Imagine göndermişti ama o zaten açık radyoda sürekli çalıyor. Bir arkadaşım var flört davulcusu Hakan. Flörtten Rasta Baba demek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Bir kez daha telefon numaramızı da söylersin. Evet. 0212 343 4141 arayın. Lütfen radyomuzu destekleyin açık kalsın. Zijn ik de hondsr, zijn ik de